Obe dua it kişiler tek terbiye tek tek bedir muharebesinde hepsi geberdi gitti. Öbür tarafta diyor ki Ali Sattwast selam İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği sahih hadis diyor ki inne ma bu'istu li utammima ahlak. Ben diyor ahlakı tamamlamak için gönderilmiş Güzel. bir kişiyim diyor Güzel ahlakı, He, Güzel ahlakı tamamlamak için diyor gönderilmişimdir diyor. Kimden? Kimin tarafından? Yani Allah Celle Celalü tarafından. Diyor ki İmam Müslim rivayeti hadiste inne, fe in yani Aişe radıyallahu anh soruyorlar. Ali'ye sallamın ahlakını soruyorlar. Bir ve diyor ki yani siz hiç mi Kur'an okumadınız? Onun ahlakı diyor Kur'an'dan başka bir şey değil. Fe inne huluk nabiikum Ali sallat vesselam Kana el-Kur'an, diyor. Sizin Resulünüz, Nebiyiniz ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildi. Veyahud ta Kur'an'ın ta kendisidir. Demek istiyor. Radiyallahu ta'ala anha. El-emru s-sabih el-kulukul hasen min a'zamil esali billeti teczi bin nas ilel-islam, diyor. Güzel ahlaka sahip olan bir kişi, diyor, insanları İslam'a ne yapar? Cezbeder. ey, Güzel bir ahlaka sahip olan bir kişi İslam'ı anlattığı zaman örneğin tevhidi veyahut da şirki veyahut da herhangi bir şey İslam'dan herhangi bir konuyu anlattığı zaman herkes o kişiyi can kulakla dinler. Ve belki o güzel ahlakının sebebinden dolayı bakarsın ki ister kadın olsun ister erkek olsun veyahut da kadınlar olsun veyahut erkekler olsun o kişinin sebebiyle birçok kadın veyahut da birçok erkek bakıyorsun ki ne olur? hemen İslam'a sarılıyor. Ve dikkat ediyorsanız Avrupa ülkelerinde Avrupa ülkelerinde bazı davetçi Müslümanlar tarafından veyahut onların vesilesiyle sebebiyle nice ya Hristiyanlar ve en çok Hristiyanlar Yahudilerden çok nadir İslam'a girenler oluyor. Ama Hristiyanlardan e, Budistlerden tamam mı? Bunlardan bakıyorsun ki o güzel ahlaka sahip olan davetçilerden dolayı o kişiler Ne oluyorlar? Hemen İslam'a girip Allah'a teslim oluyorlar. Dolayısıyla özellikle davetçiler artık erkek olsun kadın olsun, kadın ise kadın arkadaşlarıyla, komşularıyla veyahut mahalle cemaatıyla devamlı İslami ahlakla ahlaklanması gerekiyor. Konuşmasında, oturuşunda, giyişinde, gelişinde, komşulara karşı olan alakasında, annesine babasına karşı olan alakasında okul arkadaşları veyahut da e, daha başka mesela ders halkalarında bulunan arkadaşlarına karşı her hareketiyle onlara karşı güzel geçinirse o zaman onunla beraber oturan veyahut da tanışan komşu olsun uzak olsun yakın olsun o kadından etkilenerek veyahut da o davetçi erkekten etkilenerek o davaya sahip çıkıyor ve o kişi artık hangi cemaate bağlıysa o cemaattan oluyor Örneğin Nurcuysa o kişi o güzel ahlaka sahip olan kişi Nurcuysa o kişi Nurcu olur. Süleymancıysa Süleymancı olur. Cemaat-ı Davet-i Tebliğ'dense oundur. Harici, harici olur. Muteziliyse Mutezili olur. Artık o kişinin niçin? Çünkü o kişinin ahlakını benimsediği için, o kişiyi sevdiği için o kişinin o kişinin sahip olduğu görüşene yapıyor. O da teslim olup aynı cemaattan oluyor tabii ki bu doğru değildir. Aslında Müslüman insan bir kişi artık Müslüman olsun ve gayri Müslüman olsun teslim olması gereken nedir? Teslim olması gereken sahih inanç ve sahih akidedir. Bu sahih inanç ve sahih akide de nedir? selef salihinin üzerinde oldukları menheştir veya metottur. O da nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Çünkü Selef-i Salih'in anlayışından başka alan diğer bütün anlayışlar veyahutta görüşler hepsi Kur'an ve sünnete aykırı görüşlerdir. Çünkü İslam'da kesinlikle tefrikacılık veyahutta grupçuluk yoktur. İslam dinler içerisinde tek dindir veyahutta hak dindir. Dolayısıyla herkes bu dine, herkes bu dine sahip olması gerekiyor, sahip olması gerekiyor. Bu dinin usulü nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. O zaman o kişi o kişi İslam'ın ahlakıyla ahlaklanırken o ahlak Kur'an, sünnet, ashabın anlayışına uygun olması gerekiyor. Yoksa efendim şu cemaatin şu gruba veyayahut da bu gruba veyayahut şu cemaatin liderine, bu cemaat liderine değil. Müslüman kişi veyayahut da insan olan kişi İslam'a girdiği zaman tek kelimeyle grupçuluğa değil. Tamam mı? hizbçiliğe değil tek kelimeyle ashabın anlayışına bağlı kalarak